Ben kasabım, tezgahta önlük kullanıyorum ancak bazen elbisemize kan bulaşabiliyor. Buna dikkat ettiğim halde bazen namaz kıldıktan sonra fark edebiliyorum. Bu durumda namazımı iade etmem gerekir mi? Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'dü. Namazın şartlarından bir tanesi de necasetten taharettir. Yani hakiki olan necaseti kişinin bedeninde veya elbisesinde veya namaz kıldığı mekanda bulunmaması gerekir. E, aksi takdirde namazı sahih olmayacaktır. Bu necasetlerden bir tanesi de elbette kandır. Ancak Kanın yani daha doğrusu necis olan kanla alakalı bir vasıftan bahsedilir. Akıcı olma özelliğine sahip olması. Tabi bu e, şu şekilde yani e, bunu daha biraz daha açmamız gerekir. E, normalde hayvanı kestiğimiz zaman besmeleri bir şekilde İslam usullere göre kestiğimiz zaman buna tezki ederler. Hı hı. Bu durumda e, damardan akan, akıcı olan, fışkıran kan necistir. Ancak etin üzerinde kalan daha doğrusu kılcar damarlarda var olan kan ise bunlar necis hükmünde artık kabul edilmeyecektir. Hı -hı. Çünkü o hayvan besmeleri kesilmiş olduğundan dolayı. Evet. Şimdi bu kardeşimiz kasatlı yaptığından bahsediyor ki muhtemelen İslamı usullere uygun kesilmiş etleri satıyor. Hı -hı. Çünkü aksini zaten düşünemiyoruz. Dolayısıyla etin üzerindeki kan eğer e, akmış olup da üzerine gelmiş ve pıhtılaşarak oradan kalmış olan kan değilse, yani bunu şöyle ayırmamız gerekir. Diyelim ki hayvanı kestik, e, kestiğimiz hayvanın etini işte derisini soyarken e, et işte bir kan olan bir bölüme düştü. Akmış olan bir kan üzerine düştü, aldık, üzerinde de kurudu, kaldı. O kan etin üzerindedir diye temiz olmaz. Hmm. Bizim kastettiğimiz kesim esnasında akan kan zaten necistir. Evet. Onun haricinde etin üzerinde var olan, hani e, tabii olarak kılcar damarlarda var olan o kan ise teskiye edildikten sonra İslamı usullere göre kesildikten sonra o kan necis değildir. Dolayısıyla o eti alsanız, elbisenize sürseniz veya vücudunuza temas etmiş olsa veya üzerinizde sırt çantanıza koysanız o şekilde namaz kılsanız bunun namazında etken olmayacaktır. Dediğimiz gibi ama şu konu önemlidir. Etin üzerinde derken etin üzerinde fıtri olarak var olan kandan bahsediyoruz. Dışarıdan bulaşmış olan kandan bahsetmiyoruz. Ki bu konuyu özellikle Hanefi kaynaklarından Fetevahindi isimli eserde bulmamız mümkündür. O da bu bahsettiğimiz konuyu özellikle dikkat çekmekte. Yani pıhtılaşmış, sonradan üzerine katılmış olan kan değil, evet. kendi üzerinde yaratılışta var olan kanın tezki edilmiş olan hayvanda necis olmadığını açık bir şekilde vurgulamaktadır. Dolayısıyla kasaptaki etler de zaten İslam usullere göre kesildiği hüsnü zanındayız. Ki sual eden kardeşimiz bu konuda hassas, elbette o konuda da hassas olduğu kanaatindeyiz. Dolayısıyla oradan üzerine bulaşmış olan kanın namazına bir etkeni, bir manisi olmayacaktır. Ama bununla beraber namaz kılarken daha dikkatli, daha titiz davranmasını tavsiye ederiz. Ama Suade de kendisi de ifade ettiği üzere zaten hassas davranıyorum diyor. Ama bazen farkında olmadan da bulaşabiliyor. Bunun zararı olur mu? El cevap zararı olmaz. Evet. Bazen et bekleyince de mesela ondan yine kan böyle çıkabiliyor. O da zaten kılcal damardan çıkacak yani için yani o da temiz. Ne necis olarak yani etin üzerinde var olan kan kesilmiş olan, İslamı usullere göre kesilmiş olan. O önemli. Hayvandan e Akan kan necistir, etin üzerinde bulunan kan necist değildir. Evet hocam. Bir diğer e, da hocam, taatlı CSM hizmeti kullanmak caiz midir? Misal, 12 ay 35 derecelerinde bir paket almak istiyorum, caiz midir? Ayrıca kontürlü hatlarda 50 lira verip 500 liralık kontür almak caiz olur mu? Şimdiki bu suali özellikle vurgulayarak sorulmasından anlaşılan şudur ki, ee, sanki iki ayrı fiyat varmış gibi algılanıyor ve İslam fıkhında bir e, satışta bir akitte iki farklı fiyatın olması ise menhunatı yasaklanmıştır. Yani size operatör diyor ki işte eğer taahhüt verirseniz bir yıl veya iki yıl hı hı. E, kullanacağınız pakete 30 lira ödeyeceksiniz söz gelimi. Ama eğer vermezseniz de 40 lira 50 lira ödeyeceksiniz. Evet. Siz de taahhütte bulunuyorsunuz daha ucuzu ondan istifade etmiş oluyorsunuz. Biz bunu fıken nasıl görebiliriz? E, meseleyi nasıl algılamamız gerekir? Bir de bir şey daha var hocam. İptal ettirirseniz taahhütlü yaptıktan sonra iptal ettirirseniz. Daha önceki mesela ayları taahhütlü kullanmış olduğunuz ayları da 40 lira 50 lira neyse. Yani bu normal olur. fiyatından ödeyeceksiniz. Evet, o aradaki ceza farkı olarak. ödeyeceksiniz. Evet. Tabii bu bir ceza mıdır? O da aslında tartışılabilir. Hı hı. Şimdi öncelikle şunu net bir şekilde vurgulayalım. Günümüzde bu şekilde taahhütlü özellikle CSM firmalarında taahhütlü sistemin örf olmasından dolayı bunun cavazlığı noktasında herhangi bir sıkıntı yoktur. Evet. Yani net bir şekilde fetva verilebilir. Fetva verilmiştir bu konuya. Meselenin fıkıh analizini yapacak olursak meseleye şöyle bakalım. İki ayrı fiyat değildir aslında. Ee, burada size diyor ki bu paketin normal piyasa değeri veyahut da benim vereceğim değer 50 lira. Hı hı. Ama siz eğer bir yıl Aktinizi benle devam ettirirsiniz. Çünkü bu bir nevi icara aktidir. Çünkü işte uyduyu kiralamaya yönelik bir icara aktidir evet. bu. Siz bir yıl e, bende kalmayı taahhüt ederseniz sizden almam gereken 50 liranın işte 20 lirasını almayacağım. Hı -hı. Yani bir nevi onu size hibe edeceğim diyor. Evet. Ve bunu ama eğer bende kalmazsanız dediğiniz taahhüt yerine getirmezseniz kullandığınız paketin sizden bedelini alacağım. Hı -hı. Yani normal bedelini alacağım. Artı sizden bir ücret almayacağım. Evet. Dolayısıyla siz birinci ay işte taahhüt verdikten sonra birinci ay kullandınız, işte 30 lira ödediniz. Oysa sizin borcunuz 50 lira, 50. 20 lira sizden şu an için almıyor, ama silmiş de değildir. Hı hı. 2. ay kullandınız. Yine 30 lira ödediniz. Yine 20 lira alacağı varken onu da almıyor ama yine silmiş değildir. Ta ki yıl sonuna kadar yani devam edersiniz kadar. Ama eğer taahhüdünüzü bitirmeden çıkacak olursanız o GSM kurumu firması o alacaklı olduğu rakamları sizden ben bunları size hibe edeceğim demiştim ama hibe etmiyorum çünkü siz e, bu durmalıyız. mukabilde verdiğiniz sözünüzü yerinize getirmediniz. O yüzden ben bu alacaklarımı sizden talep ediyorum Hı. demiş olur ki bunda fiken herhangi bir mahsur Lazım, gelmeyecektir. İkinci sualde ise e, hani e, işte şu kadar kontur verirseniz e, daha kısa zamanda tüketmek üzere size fazla kontur veriyorlar. İşte belli isimler kullanıyorlar bunda. Hı. İşte örneğin işte 30 lira yatırıyorsunuz veya 50 lira e, yatırıyorsunuz işte e, bir ay içinde kullanmanız şartıyla size 200 lira, 300 lira veya 500 lira veya 100 lira neyse bir kontur veriyor. Burada sanki mesele bir faiz gibi algılanabilir mi? Hmm. Yani e, kontur eşittir para. Paraya karşı para veriyorsunuz. Ama verdiğiniz para az, aldığınız para fazla. Bu bir gibi. faiz gibi değerlendirilir mi? Aslında değerlendirilmez. Niye değerlendirilmez? Çünkü kontur dediğimiz şey de aslında hakikatte uyduğu kiralamadığı bir sayaştır. Hmm. Bakın bunu şöyle bir örneklendirebiliriz. E, diyelim ki bir otele gittiniz. İşte hafta sonu için veyahut da e, sömestr tatili için veya herhangi bir nedenden dolayı ailenizle bir otele gittiniz. E, bir oda kiraladınız. Kiraladığınız oda işte iki günlüğüne tuttunuz orayı veyahut da işte üç günlüğüne tuttunuz. Size diyor ki otel sahibi evet aktimizi yaptık. Burayı siz üç günlüğüne şu kadar bedelle kiraladınız. Ama e, isterseniz size şöyle bir oda verelim. Bu oda yerine hmm. e, aynı şartlarla yani fiyatınız şu kadar Az kalmak şartıyla veya şu kadar fazla kalacaksınız. Hmm. Yani birinci akti bozup sizde ikinci bir akit yapıyorlar aslında. Evet. Meseleyi böyle düşünmemiz mümkündür. Burada da size bir hak veriyor. İşte diyelim ki siz bir kontrol alıyorsunuz. 30 liralık 50 liralık bir kontrol alıyorsunuz. Yani sayı geçecek bir hak alıyorsunuz. Kullanım hakkına sahip evet. oluyorsunuz. Bir sözleşme yapıyorsunuz. Daha sonradan diyor ki isterseniz bundan vazgeçin. Ben size bunun yerine şöyle bir paket vereyim. Bu aynı paraya şeklinde. Evet. Dolayısıyla burada bir para parayla takas ediyor şeklinde algılanmamak yanlıştır. Çünkü kontur eşittir para değildir. Evet. Yani siz bir para verdiniz, o da size tamam ben bu 30'u işte 500'e çevirdim. 500'lük mukabilinde benim verin paramı deyip de böyle bir Bana talepte bulunma imkanınız yoktur. Tamamıyla biraz önce bahsettiğimiz gibi sanki bir konudun kiralanmasında birinci aktif fesk edip ikinci bir aküt üzerine kurgulamanız şeklinde. Burada da belli bir rakamı verip sizin tanımış oldukları haktan daha farklı, daha genel bir haklanıyorlar ama zamanını kısıtlıyorlar. Bu sizin de işinize gelebilir, kurumun değişine işine gelebilir. Bu bağlamda bir alışveriştir ki bunda da fuken herhangi bir mahsul lazım gelmeyecektir. Evet, evet hocam. Bir başka sorumuz da. Namazda imam olduğumda niyeti erkek ve kadına imam olmaya diye mi niyet etmem lazım? Yoksa cemaate dediğim vakit herfine <gülüyor> niyet edilir mi? Öncelikle tabii şunu vurgulamak gerekir. İmam olan kimsenin e, hususiyetle imam olmaya niyet etmesine gerek yoktur. Eğer arkasında bayan cemaat yoksa. Hmm. Ama imama iktida eden kimsenin Özellikle imama iktida ettiğini niyetinde vurgulaması gerekir. Buna dair kast, kalbinin bir kastının olması gerekir. Hatta şöyle bir örneklendirme yapacak olursak bir insan varsayım olarak öğle namazı vaktinde öğle namazının farzını münferiden kılıyor. Siz de biliyorsunuz ki bu kişi öğle namazını kılıyor. Siz onun arkasında uydum hazır olan imama diyerek iktida etmeniz sahiptir. Evet. O kişi arkasında cemaatin geleceğinden habersiz olarak namaza başlamış idi. Ama siz imama uyacaksanız illaki niyet etmeniz gerekli. Hatta vatta imam olan kimse arkasındaki cemaatten ben sana imam olmaya niyet ettim, sana imam olmaya niyet etmedim demesi bile geçerli değildir. Hmm. Eğer bunlar dediğimiz gibi erkekse. Hı. Ama arkasında bayan cemaat varsa bu durumda bayanların niyetini alması gereklidir. Hanefi kaynaklarında ifade edilmektedir bu. O yüzden burada en uygun olanı imamlık yapacak olan kimsenin arkasındaki cemaatin acaba bayanlar kısmında bir bayan olabilir mi, olamaz mı bilmiyorsa bana iktidar edenlere imamlık yapmaya şeklinde yani ne imamu nimeni tebi'ani bana tabi olanlara ben imamım şeklinde veya arkamda hazır olan cemaate ben imamım şeklinde ifade edecek olursa hazır olan veya hazır olacak ki iktida yani namaza durduktan sonra da gelebilecek kişiler olma ihtimali vardır. Hı -hı. Ve bu bağlamda kalbi niyeti olması kişi için yeterlidir. Evet. Özellikle isim isim sayma mecburiyeti yoktur. Yani burada niyetin bir şeyi var mı hocam? Mesela diyelim ki ikindi namazını kılıyoruz arkamızda bayan cemaat de var. Ondan sonra iki namazını farzını kılmaya, kıldırmaya niyet ettim diye Budur. dediği anda, yani arkamdaki bitmiştir. Ama arkamdaki cemaat derken kafanızda mülahaza ettiğiniz, arkanızda size kim iktidar edecekse, evet. erkek ve kadın e, genel olarak hepsine imamlık yapmaya Hı -hı. kastiniz var ise bu zaten niyettir. Tamam hocam inşallah. Bir diğer sorumuza da hocam, e, bitkisel bir ürün haram olabilir mi? Helal sertifikası olmasa ama bitkiselse kullanabilir mi istemişler? Tabii bu soruya iki aşamalı cevap vermek gerekir. Bitkisel e, den elde edilmiş olan bir ürün haram olabilir mi? Tabii ki olabilir. E, bitkiden kaynaklı haramlılık olarak değil de çözeltici olarak kullanılacakları evet. alkol olabilir. Veya ona harici olarak bazı etken maddeleri katabilirler ve bu etken maddeler gerek sağlık açısından gerek dini açısından sıkıntılı olma ihtimali de vardır. Ki sağlık açısından sıkıntılı ise bu dini açıdan da sıkıntı demektir. Ee, bu bir tarafı ama diğer tarafı sanki e, kardeşimizin şöyle bir anlayışı var sertifikalı olmayan ürünleri kullanmamız caiz mi derken sertifika varsa helal sertifika yoksa helalin zıttı olan haramdır şeklinde bu yanlış bir algıdır evet. ee, ki e, biliyorsunuz bu konuda çok hassas olan e, gimdestlenilen bir kurum vardır. E, helal sertifikalandırma yapan bir kurumdur. E, bu kurumda da birçok e, toplantılarda biz bunu dillendirmişizdir. Hatta işte e, bunların seminerleri, konferansları oluyor, uluslararası konferansları oluyor. Orada konuşmacı olarak da bizi davet ettiklerinde de bu konuyu orada dillendirmişizdir ki onların zaten hilafına dair bir iddiası da yok. Şu demektir sertifika, bu ürünün biz üretiminden sizin e, sofranıza gelme aşamasına kadar nasıl geldiğini inceledik, araştırdık ve kefiliz. Hı hı. Bu ürünü e, çok rahat bir şekilde, emin bir şekilde tüketebilirsiniz demektir. Yani bir nevi tekefüldür, kefalet sistemidir burada. Peki bir ürüne sertifika verdiğiniz zaman ona kefil oluyorsunuz da, sertifika vermediğiniz ürüne yani kefil olmadığınız ürünün haram olmasını gerekli kılar mı? Haşa ha. böyle bir şey gerekli kılmaz. Sadece şu vardır ben bu ürünü araştırmadım veya bu ürünü imal edenlerin bizden böyle bir talebi olmadı. Veyahut da kendi kriterlerimize göre bu ürünün e, tahkikatında sıkıntı gördük ki o sıkıntı bazı kâra haram olma yönü de olmayabilir. Hı hı. Yani e, şeffaflık neticesi veyahut da işte e, mesela Gimdes'in her daim ürünü e, denetleme imkanını ister. Yani ben ansızın oraya gelebilmem gerekir. Eğer firma sahibi buna onay vermiyorsa yine sertifikalandırma yapmaz. Ama evet. bu ürünün haram olması anlamında değildir. Dolayısıyla yani sertifikaya tabi tutulan ürün evet rahat bir şekilde tüketebileceğimiz bir ürün. Ama sertifika verilmemiş olan üründe kefalet yoktur. Hı hı. Peki ona haramdır hükmü verebilir miyiz? Haşa. Bir konuda helaldir demek nasıl ki Allah adına konuşmaksa haramdır demek de Allah, Allah adına, adına konuşmaktır. Abi. Yani bir hüküm vermektir. Sadece attır. Onun hakkında bir kefaletimiz, e, yani bir teminatımız yok, yok anlamındadır. Tüketici olan kimse kendi... E, inisiyatifi doğrultusunda, kendi imkanları doğrultusunda onun hakkında araştırma yapsın. Kalbi itminanı varsa onu tüketsin. Yoksa tüketmesin anlamındadır. O yüzden sertifikalı ürünler helal, sertifikasılar haramdır demek bu büyük bir ayrıştırmaya sebebiyet verir. Yanlış bir bakış açısı oluşturur ki e, fıkhi olarak da bu doğru bir şey değildir. Evet hocam. Şimdi bir önceki sorumuz hocam hani imam olmakla alakalı. Mesela bir kişi tek başına namaz kılıyor. Sonradan birisi geliyor, farzı kıldığında biliyor, ben sana uydum diyor, işaret ediyor. Mesela bir yatsı namazını kılarken, ben sana uydum diyor. Normalde biz içimizden okuyoruz ya, o kişi geldiği andan itibaren sesimizi çıkartmamız mı gerekiyor? Şöyle söyleyeyim, münferiden gerekir? kılınan namazlarda, cehri olan namazlarda kişi muhayyerdir. Evet. Dilerse sesli okur, dilerse evet. sessiz Hı. okur. Ama cemaat ile eda edilen sesli namazlarda imamın sesli okuması vaciptir. Evet. Dolayısıyla arkanızda bir cemaatin size iktida ettiğini fark ettiğiniz an itibariyle ve kıraatta da sesli bulunmanız gerekiyorsa sesli okumak vacip olacak. Mesela yani. Fatiha'yı okudunuz, zammı sureye gelmişsiniz. Yani o ha, saatten kaldım. sonra ha, hangi tamam. e, kıraat alanındaysa onu sesli bir şekilde okur, namazın öyle devam edecektir. Tamam inşallah hocam. Bir diğer sorumuz hocam. Zekat için nisabı e, Diyanet 80 gram kabul ediyor. Biz 96 grama ulaşmadı diye kendimizi nisaba malik kabul etmediğimizde dinen sorumlu <gülüyor> muyuz? İhtiyaten 80 gramı kabul etmek mi gerekir demişler. Şimdi aslında e, nisap meselesi kitaplarımızda işte 200 dirhem veya 20 miskal şeklinde e, gümüşten ve altından tespit edilen belli bir ağırlık birimleridir. Hı -hı. Ve bunların e, o dönem itibariyle tespiti ise arpalarla yapılmaktaydı. Arpaların işte hatta uçlarının kesik olması, yüz harpa hapbe ağırlığının şu kadara tekabül etmesi. Bu da yöreye göre arpanın işte dolgun olması, içinin boş olması yani kof olmasından dolayı günümüzdeki hassas terazilerde farklı sonuçlar çıkmasına sebebiyet vermiştir. O yüzden hani 80, 82, 86, 96 gibi farklı rakamlar karşımıza çıkmasının sebebi bundan dolayıdır. E, cami olarak bizim 96 dememiz Ömer Nasuh Efendi'nin ilmalinde bunu 96 olarak beyan etmesi Efendi Hazretlerimizin ki o da Efendi Baba'dan aldığı şekilde bu şekilde insanlara ilan etmesi. E, bu gibi bir kargaşaya da mahal vermeme adına bizler de İsmaila e Fetva Kurulu'nda bunu söylüyoruz. Diyanetin bu noktada 80 değil de bildiğim kadarıyla 82 şeklinde Hı. bir ifadesi var. Ki bu yerine göre ihtiyattır ama yerine göre 96 ihtiyattır. Evet. Yani nasıl meseleye bakacağız? Eğer zekat alacak olan bir kimse ise o kimse o takdirde bunun için nisabı e, düşürmek ihtiyat olacaktır. Yani 82 ki almasın Hı. imkanı varsa. Ama zekat verecek olan kimse için ise Durum biraz daha farklı olacaktır. Bir de şöyle bir mesele daha var. Bir insan vardır ki muhtaçtır. Gerçekten ihtiyacı vardır. Ama kadar düğününde bir şekilde ona bir altın takılmıştır. Ve gram olarak da 82 gramı ulaşmıştır. Evet. Ama sadece bütün dünyevi olarak varlığı ondan ibarettir. Başka hiçbir varlığı yoktur ve muhtaçtır. Böyle bir insanı 96 demek suretiyle zekat alması bu kişi için daha bir menfaat söz konusu hmm, olacaktır. Evet. Yani buna göre kişi kendisi de meseleye bakarak yani ihtiyaç sahibi değilse zekat almama durumu da varsa bu durumda ben nisabı işte 84 olarak veya 82 olarak yapayım da ihtiyaten almayayım derse elbette erdemlik yapmış olur. Güzel bir işlemde bulunmuş olur. Ama bununla beraber alacak olsa da neticede 96 fetvası da var olmasa hasebiyle almasında mani bir durum olmayacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da ben çocukluğumdan itibaren tuvaletimi yaparken ıkınmamla beraber su renginde yapışkan sıvı gelmekte. Ben de yıllardır özürlü olarak abdestimi her vakit girince alıyorum ve doktora gittim. Tedavi için bu normal dedi ıkınmamla beraber bu sıvı gelir dedi. Çoğu insanda oluyor dedi. Ben de özürlü olarak mı devam edeyim yoksa bu normal bir şey mi? Bir de mes diyorum nasıl olacak? Yine her vakit mes'imi çıkarmam mı gerek? E, bu anlamda e, ne dersiniz demişler hocam? Tabii e, kardeşimizin ifadesinden anladığımız kadarıyla bir özür söz konusu yok. Evet. Yani şöyle yok, büyük abdestimi yaptığım zaman diyor ve orada ıkınmam neticesiyle bir sıvı gelmesinden bahsediyorum. Yani normal zamanda tuvalette oturmama zamanında ise böyle bir sıvının gelmesinden bahsedilmiyor. Dolayısıyla bu zaten abdest bozma anında gelecek olan şey zaten necistir. Onun temizliğini de yaptıktan sonra. Yani necaseti oradan izal ettikten sonra daha bir şey gelmiyor ise bu kişi için bir özürden bahsetmenin bir mantığı yoktur. Evet. Dolayısıyla burada e, sorudayı bir eksiklik var veyahut da kardeşimizin kastettiği normal zamanda da e, tuvalette yıkındığından kaynaklı olarak normal zamanda gelen bir sıvı var Hı -hı. şeklinde midir? Bunu daha detaylı bir şekilde kendi hakkında e, bizim İsmail danışma hattına arasın. Oradaki arkadaşların bu kardeşimize soracağı sorulara vereceği cevap neticesiyle o kişiye de cevap Hı -hı. verecektir Hı -hı. deriz. Ama ikinci aşamada diyelim ki özür sahibi olduğunu kabul edecek olsak meslini nasıl giyecektir? Yani e, mesl kullanıyorsa ayaklarında hmm, evet. bunu şöyle neticelendirebiliriz. Yani her namaz vakti için meslini çıkartıp abdestini alıp ayaklarını yıkayıp da mı meslini giymesi gerekir? Yoksa meslinin normalde mukim için bir gün bir gecelik müddeti vardır. Bu zaman zarfında özürlü olarak giyse bile bu zaman zarfına kadar bu meslini kullanabilir mi? E, bu konuyla alakalı i̇bn Abid'in rahimullah haşiyesinde bir matlab alıyor hı hı. ve bu meseleyi şu şekilde e, değerlendiriyor. Diyor ki özürlü olan bir kimse evet özür sabit olduktan sonra namaz vakitlerinde birer kere o özrün var olması yeterlidir. Özrün hı. devamı için. Yani istimrar şartı, devamlılık şartı yoktur. Bu sebepten dolayı eğer meslek giyme anında o an itibariyle özrünü gerekli kılan akıntısı ne ise yoksa yani şöyle örneklendirelim. Diyelim ki kişinin burnundan gelen bir kanı akıntısı var ve özür sahibi olmuştur. Vakit girdikten sonra bir kere akmıştır ama şu an için akmıyor. Böyleyken bu adam abdestini alsa, ayaklarını yıkasa ama daha burnundan kanaması yok. Evet. Ve o anda mesleğini giyse yani mesleni giyme anında üzerinde özür yok. Evet. Özür sahibi ama şu an için o özü gerekli kılan unsur mevcut değildir. Evet. Bu şekilde bir mesk yerse bu kimse vakit çıktıktan sonra yani ikinci bir vakit girdikten sonra tekrardan burnu kanayacak olsa namaz vaktinde abdestini alır ama meslini çıkarmasına gerek yoktur. Hı -hı. Çünkü giyme anında e, özür o an için onda olmadığı evet. için. Ama diyelim ki burnunda biraz önce verdiğimiz örnekteki kişi için bahsedecek olursak kanaması devam etme anında meslini giyse vakit içinde o sadece o vakitle mukayyettir. Yani o meslin hükmü ne zamana kadar devam eder? Vaktin sonuna kadar devam eder. Hı hı. Ama vakit çıktığı zaman tercih edilen görüşe göre vaktin çıkmasıyladır mıkayyettir? Ee, özür abdesinin bozulması vakit çıktıktan sonra e, tekrardan ayaktın meslini çıkarması gerekir. Abdesini alıp ayaklarını yıkayıp tekrardan meslini giyecektir. Evet. Yani burada asıl bakmamız gereken o mesli giyme anımızdır. Giyme anında özü gerektiren sebep bizde var mı yok mu? Hı hı. Varsa vakitle mukayyet yoksa vakitle mukayyet değil. Meslin kendi özel hükmüdür. Mukim için bir gün bir gece, misafir için üç gün üç gece olarak devam edecektir. Evet. Şimdi bu kardeşimiz alakalı olduğu gibi bir hacı abimizle sormuştu. Ee, özellikle pul biber yediğinde hocam, böyle bir şey olduğunu söylemişti. Bir de çok sıcak havalarda, Makat bölgesinde, hani iç çamaşırına böyle bir şey yansımıyor ama makat bölgesinde peçeteli veya bezle bir şey yaptığı zaman orada böyle bir renklilik olduğunu görüyor. Ya bu bu taharetini güzel evet. yapamamaktan kaynaklanabilir... Hı -hı yani illaki bunu bir hastalık bir özür olarak da değerlendirmek Çünkü de devamlı değil. olmadığını söylemişti. O belirtiyor. Yani. Sıcak zamandaki taretane hani suyun soğuk olmasında taretin düzgün yapılamaması hmm. ama yaz iklimlerinde veya sıcak suyla yapıldığı zaman taretin düzgün olması veya kişinin yemeli, yemesinden kaynaklı olarak yani yağlı şeyleri tükettiği zaman dışkısının yağlı olması ve onun temizlenmesi soğuk suyla zor alması. Hmm. Bunun gibi etkileri olabilir. Yani bu biraz temizlik Bunu özür olarak olan, görmemek çünkü yani, o özür kabul ediyor. Yani orada bir yara vesaire bir şey yok, yoksa evet. içeriden dış yani içeriden dışarıya çıkacak bir sızıntı yoksa tamamen oradaki leke ile alakalıysa hmm. temizlikle alakalı bir meseledir. Evet hocam. Bir diğer sorunuz hocam. Benim ikizim var. Ben küçükken teyzemin sütünü emdim. Diğer kardeşimin yani ikizimin o teyzemin kızıyla evlenmesi caiz mi demişler? Ee, şimdi kitaplarımızda mahremiyet meselesi anlatılırken 3 hmm. kısma ayrılır. İşte müebbet mahremiyetten bahsederken karabetten kaynaklı yani akrabalıktan kaynaklı olan mahremiyet. E, sıhriyetten yani dünürlülükten kaynaklı olan mahremiyet. Bir de raza dediğimiz sütten kaynaklı olan mahremiyet. Sütten kaynaklı olan mahremiyete baktığımız zaman da şöyle bir kuraldan bahsedilir. Süt emen kimsenin mahremiyet sadece şahsını bağlar. Hmm. Ailesini bağlamaz ama emdiren kimsenin ise ailesini bağlar. Yani A şahsı eğer B şahsından süt emmişse A şahsı B şahsının ailesine ilhak edilmiştir. Evet. Ama A şahsının ailesi ise B A şahsıyla hiçbir bağlantısı olmayacaktır. Yok. Şimdi kardeşimizin ifadesinde kendisinin teyzesinden, süt hmm. emdinden bahsediyor. Yani teyzesi olması önemli değil. Dışarıdaki bir bayandan süt emdiğini beyan ediyor. Dolayısıyla o süt anne olacaktır ama bunun bunun A ise onunla hiçbir bağlantısı yoktur. Evet. Eğer o teyzesi olmasa idi Yabancı bir kadın olsaydı abesi o kadını bile alabilirdi. Yani hmm. kardeşinin süt evet. annesini dahi alabilirdi. alabilirdi evet. Ama teyze olması hasse bile misalimizde Allah. harici bir mahremiyetten kaynaklı yani karabetten kaynaklı mahremiyetten dolayı alamayacaktır. Hmm. Dolayısıyla o abiyesinin süt kardeşiyle evlenmesi yani teyzesinin kızıyla evlenmesinden bahsediyor. Hmm. Kendisi için süt kardeşi. Ama ABC için teyzesinin kızıdır. Kendisinin hiçbir bağlantısı yoktur. Onunla evlenmesine herhangi bir mahsul lazım gelmeyecektir. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da babam aylığını bankadan alıyor. Bir yıl oradan alma sözüne 300 lira para veriyorlar. Bu parayı almak caiz midir hocam? Ee, bildiğim kadarıyla bu promosyon dedikleri evet. olay. E, şimdi şöyle ki eğer siz e, bir bankayla aylığınızı alma noktasında muhayyer bırakılmışsınız. Yani kurumunuz icbar ederek falan bankadan maaşını alacak demeyip de size bu konuda genel bir yetki vererek istediğin bankadan maaşını alabilirsin şeklinde bir genelleme bırakmışsa elbette bu konuda tercihimiz e, mahsa faizle çalışan kurumlar değil faizsiz çalıştıklarını iddia eden her ne kadar külli olarak tasvip etmesek de en azından faizli bankalarla eş değer tutulmayacağını bildiğimiz finans kurumlarını tercih etmeleridir. E, bunu şunun için söylüyorum. Çünkü banka diyor ki işte bizden maaşınızı alırsanız size promosyon vereceğiz diyorsa demek ki bir muhayyeniniz var demektir. Evet. Yani bir seçim <gülüyor> hakkınız var demektir. <gülüyor> böyle bir seçim hakkında elbette seçiminizi finans kurumları tarafından kullanılsın. Peki kullanıldı ama finans kurumlarının da böyle bir taahhütü varsa... İşte benden alırsan sana şu kadar promosyon vereceğim, öteki benden alırsa şu kadar. Yani zaten başka bir imkanınız yok. Evet. Bankasız da o maaşınızı alma hmm. imkanınız yoktur. Bu durumda e, girer o maaşını almak için o kurumla anlaşır. Aldığını, aldığı promosyonu ise kendi şahsında kullanmaz. Etrafında, eşinde, dostunda ihtiyaç sahibi birileri varsa onlara tasattük edecektir. Evet. Peki normal faizli bir bankadan maaş alıyor ama çalıştığı kurum onunla anlaştığı için alıyor. Yani kendi elinde olan bir şey değil. Çünkü genelde bunu kurumlar ihale açıyor. Evet. Ee, onlar bir bankayla anlaşıyor ve çalışanlar ise o bankadan mecburen maaşlarını alıyor. Ve çalışanlara da o banka promosyon namıyla belli miktarda para veriyor. Böyle bir durumda ne yapsınlar? O parayı yine bankada bırakmasınlar, alsınlar diyoruz. Ama şahıslarında yani şahsiyetlerinde kullanmasınlar. Yine dediğimiz gibi eşinde, dostlarında, etrafında ihtiyaç sahibi olan kimseler varsa onlara tasarruf etsin. bir şekilde de fukaraya veya AM'ye döndürecek yerlere bunları hmm. kullansın deriz. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da hocam. E, banka yine promosyonla alakalı. Promosyon parasını hafız öğrencilere yardım amaçlı kullanabilir miyiz demişler. Zaten cevabını vermiş olduk. Yani AM'ye dönmesi asibiyle olabilir. Evet hocam. Şimdi bir de e, özellikle bu bankalardaki e, murabahat semili yapılan işlemlerle alakalı hocam çokça sorulan sorulardan bir tanesi ve özellikle gördüğümüz için Ticarette uğraştığımız için gördüğünüz kadarıyla bankada işlem yapılırken net bir o taksit fiyatı söylenmiyor. Yani işte gidiyorsunuz katılım bankasına işte ben bu arada 36 ay vadeli almak istiyorum diyorsunuz. <gülüyor> i̇şte tamam diyor aylık 1400 lira. Taksit var diyor ama o 1400'ün bir de küsüratı var işte 10 kuruş 20 kuruş neyse onun net olarak söylemiyorlar. Bunu söylemedikleri zaman bir sıkıntı arz eder mi hocam karşı taraf akit Şimdi, yapılırken? Şöyle ki e, bunun bir reklam tarafı var hı hı. bir de gerçekten imzalaşma tarafı vardır. Evet. Sizin bahsettiğinizde o küsuratının beyan edilmemesi reklam tarafında. Yani ben şu kadarlık bir ürünü, işte araba da olabilir, bu evet menkul, gayrimenkul de olabilir almak istiyorum, şu kadarı peşinat vereceğim, bu kadar bir kredi sistemi diyorlar. Aslında bir borç verme değil de al-sat yapılacaklar. Hı hı. E, nasıl ödeme yapılacaksınız şu kadar vadede orada takribi olarak bir rakam söylerler. Evet. Takribi rakamlarda da küsurattan pek bahsedilmez. Hı hı. Ama iş ciddiyete girdiği zaman yani gerçekten ben alacağım işte ekspertizlerini gönderip de fiyatlar tespit edilip de her şey tam sabit olduğunda imzalaşacağı ona işte belki bir sürü evrak imzalatacak. Evet. O imzalatma aşamasında ödeyeceği rakamlar kuruşuna varıncaya kadar tespit edilmiştir. Evet. Yani öncesindeki bilmemeklilik önemli değil. Çünkü asıl akit o anda yapacaklardı. Evet. Hatta vatı daha ürünü almadan önce imza alsa da bu imzalığın bir bağlayıcılığı yok. Yani banka bunu yürürlüğe sokmuyor. Evet. Ne zaman ki siz o ürünü alıyorsunuz, hı hı. kendi nakit paranızı verip üzerinde banka o kişi namına gönderip ipotekli bir şekilde ürün Bankayla aranızda müşterek oluyor. Daha sonradan bankaya gidip ikinci bir akitle bankanın hissesini satın alıyorsunuz. Orada zaten size bir ödeme planı çıkartıyorlar. Hı hı. Ödeni, ödeme planında rakamları Hepsi en yazıyor. ince ayrıntıya varıncaya kadar hatta lazım olmayacağı kadar hı hı. işte şu kadarı kar şu kadarı sermaye şeklinde dercesine paraları tek tek ne ödeyeceğinizi gününe gün bir şekilde beyan ediliyor. Evet. Dolayısıyla aktüan itibariyle itibarla yapacaklarından dolayı bir meçhule söz konusu değil. Yani orada hani kağıdı imzaladığınız anda yeterli oluyor mu <gülüyor> hocam? Yoksa şöyle söyleyeyim imzalama, bir aşaması, imzalama aşamasında zaten orada görüyorsunuz. Hı -hı. Yani gördünüz ne kadar ödeyeceğinizi biliyorsunuz. Ama o imzayı genelde bankalar satış öncesinde yaparlar. Evet. kendilerini garanti altına Hı -hı. almaları için. Çünkü yaptıktan sonra belki de imza atmayabilirsiniz. Evet. Dolayısıyla garanti altına almak için. Bu imzayı sizden öncesinden alırlar ama yürürlüğe sokmazlar. Evet. Yani akit dini olarak yapılmış değildir. Hı hı. Ne zamanki alışverişi bitirdikten sonra Artık e, resmiyette o mal sizin üzerinize geçti. Bankanın da onda ipoteye var. Sonra oturursunuz işte o müdürle kimse muhatabınız veya o memurla karşılık bir şekilde o hissesini size orada daha önceden konuştuğunuz rakamlar üzerinden daha bir oynamada yapmaksızın o fiyat üzerinden size bir satış yapar. Böyle bir satış yapıyorsa ve bu fiyatta sabit bir şekilde oluyorsa bunda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Evet hocam. Son olarak da hocam namazla alakalı soran kardeşlerimizden e, ilk rekatta Fatiha Suresi'ni okumadan önce Eûz Besmele çekiliyor. Burada evuz besmele çekilmesi şart mıdır yoksa sadece besmele çekilmesi sünnettir. sünnettir. Herhangi bir sıkıntı yani lazım. Sıkıntı derken sünneti terk etmek doğru bir şey değildir, Hı. ama unutulacak olsa da namaz bozulmuş olmayacaktır. Evet hocam. Bu soruyla birlikte programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son olarak dua babında neler söylersin hocam? Allah Teala Hazretleri hakkak bilip tabi olmaya cümlemize nasip etsin. Gerek ticaretimizde, gerek ikili muamelelerimizde ve ailevi hukukumuzda da İslam'a hassasiyeti gözeten kullarından cümlemize eylesin inşallah. Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. Amin, Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz ilmihal programımızın sona erdiğini biliyoruz. Sizler de sorularınızı ilmihalet.dalergul.tv.com ter adresinden bizlere gönderebilirsiniz ve daha önceki programlarımızda ilmihal.com ter adresinden ve TV ter adresinden tekrardan izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Efendimülay matumlu şakan efendim.